Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Pizan'ın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a tutti. Muah. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tur'su modern sabahlar devam ediyor sevgili saat severler. Oktay Demirci ile keyif sohbetten başladık. <gülüyor> Siz <Biraz> Oktay <yoklar>. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> Aa, i̇smim anlıyor. Başka i̇şte bir isim bu. konuşuyor. İşte bu bir de... Programda karnaval havası adeta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> panayır, panayır. Hoş geldiniz. Valla hoş bulduk. Panayır Bakıyorum. Ya, Şimdi dedim, ne yapacaksınız diye bekledim. Şimdi dışarıda da bekledim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> dışarıda bekledim yani. Valla resmen bizi şaşırttın Fahir. Çok hoştu bir espri oldu ha. Sağ <gülüyor> gösterip sol vurur böyle. <gülüyor> keyifli olsun. Bilmiyorum. Panayır, panayır. Biraz. ...yazda bana hayır diyoruz. Hoş geldiniz. Ya bu Ege yok mu? Bu Ege'nin esprileri yok mu? Hazır, <gülüyor> hazır, espriler, hazır espriler. Hazır espriler. Keyifler olsun. Keyifler. Yeterli. <gülüyor> Umarız herkes böyle keyif... ...herkes yani... böyle keyifler ötesi bir dostlukta. Herkes <gülüyor> böyle keyifler olsun diye. Samimi. tabii Herkes keyif asiklobilisinin bir... ...ayrı bölümünde keyif alı diyoruz. Berlin duvarının yıkılışı çocuklar. 9 Kasım 1989 hangi güne geliyordu? Biz orada şey olsaydık eski... Emoos. Bravo, bravo, hayır. 9 Kasım 1989. Orada ne olsaydık? Gerçek böyle o Doğu Almanya'ya gönülden bağlı adamlar olsak. Yaşlı ama. Yıktılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Hasselov şarkı söylerken amma bozulurduk ya Öyle bir film vardı biliyorsun Biliyorsun anasından saklayan çocuk vardı Duvarı yıkıldı mı? Tabii ya. Goodbye Lenin çok da güzel filmdir Ha duvarı yıkıldığını mı anlatıyordu ben biliyorum o filmi de Duvarın yıkıldığını değil de Daha doğrusu da Yani <gülüyor> Sovyetlerin çöktüğünü mü gizliyordu annesi? Ana, anasından saklıyordu anası öyle bir o dönemi Uyuyarak geçiyordu bir şekilde Hasta evden çıkamıyor hanımefendi Ne anlatıyordu annesi Sonra bir vurmuş Öyle mi? Yani öyle bütün şeyleri falan. Onu bir izle izleyebilir miyiz yayında? Hadi neydi o? <gülüyor> Adı neydi <onun? gülüyor> Goodbye Limi. Sen güzel anlatıyorsun ya. Ben de bir büyüsüne kapıldım. Bilmiyordum ya. Ben çünkü yani. Jabsy dinledim ya çocukken. Siz hiç benim o travmamla ilgilenmiyorsunuz. mi? Ulan bu adam da anlattı. Şey evet, Legends Legend of the Fall. Phone. Bir de olan diye konuşuyor bizde. <gülüyor> yani <gülüyor> her, hepsi hep travma. <gülüyor> Her Çocuklar, gün bir film diye bir şey yapabiliriz aslında. Tabii ki her gün bir film anlatması. Çocuklar size bir soru var. 9 Kasım 1989. Ne olmuştu o tarihte? Eee, 9, 9 Kasım... Kasım deminceki söyledim daha. <gülüyor> 9 daha deminceki söyledim. Kompüter icadı mı? Yok. Yok. 89 diyor. Bir ipucu vereyim. 12 mi? Ağustos 1961. Ha. Küçük bir ipucu verdim size. Doğan bir sanatçının ölümü mü? kim olabilir? Değil. Goodbye Lenin'in yönetmeni mi? Değil. Demincek verdim ya. Yapıcı verdim. Demincek. Verdim. Deminceye takılmayın. Bilgisayar. Demincek verdim. Yapıcı verdim. İcadı ne olamaz. Olabilir. Berlin desem. Berlin'in. Berlin'in. Berlin, Berlin. Berlin operası. Berlin'in. Berlin, Berlin, Berlin opera Berlin. binasının yapılması mı? Hayır. Berlin'in Berlin, Berlin filmini çekilmesi Berlin'in Berlin'in çekilmesi Berlin'i bir kenara koyun. Kafanız karıştı. Berlin'i bir kenara tamam. koyun. Başka bir yapıcı veriyorum. Duvar desem size. Duvar. Duvar. Duvar. duvar. Duvar. Karıştı mı? Zeynep Çin Kasalini dedi. ne edeceksiniz duvar deyince? Değil. Yurt dışından düşünün. Hep yurt, yurt dışından. Dışı. Penfly... De Çok güzel. Bak yaklaştı. Adam Yıklaçtı yaklaştı biraz. Yaklaştı Dvooy. Dvooy'dan. Duvoy adının en güzel eserlerinden bir tanesi. Kaba bir hesapla kaç sene olmuş Berlin Duvarı'na ilk kazmanın vurulmasından? <gülüyor> ben Kazma. kaba hesap yapayım. Bir de sen. Bir de Oradan da ilk 24 al. 24. 25 sen sene oldu. Bravo. 25. senesi. Ee, o yüzden 9 Kasım'a mı çalarız? Yoksa bugünden kutlamalara başlar mıyız? Onu bilmiyorum. Çünkü 9 Kasım bildiğim kadarıyla hafta sonuna da geliyor olabilir. 5 Kasım'da hesaplara göre. David. David Hasselhoff çalmamız lazım gibi geliyor bana. Hakikaten Dance Dance Monomor turnesinin bende videosu vardı. Oradan, Oradan live istediğimizi... kayıt da yapabiliriz. David Hasselhoff'un yani... Alman olduğunu Berlin duvarındaki kutlamalarda bilmeyen e, var. He olduğunu bilmeyen gençlerimiz var yani. Onları evet. lisan, David Hasselhoff kim diyen var şu anda? Jüri Hesse olarak bilenler var Yani Kara Şimşek evet. Mara Şimşek seyretmeyen nereden bilsin, bilsin Michael Knight diyoruz. Michael Bir kere Knight daha olsun alıyoruz olsun kendisini. Rahmetle mi yoksa sevgiyle mi? Sevgi. Keyifle, keyifle. <gülüyor> <gülüyor> bazen sevgiyle, anıyoruz. anıyoruz bazen de e, saygıyla. Saygıyla. saygıyla evet. ee, ve e, Almanya'dan devam edelim müsaade Aynen alıyoruz. hocam. Aynen. Ee, Çünkü hazır Almanya acı vatan gel Smiley işareti denen bir şey var Smiley, smiley faces Smiley faces <gülüyor> sevgili, sevgili dinleyiciler Rahat program olarak başladık Bugün yayınımıza çeşitli kelimeler de diyebiliriz Smiley'nin kaçıncı senesiydi ya Smiley'nin ne değil mi aman, neyse, aman. neyse. Aman. Boşun kaçıncı senesinin olduğunu Almanya'da yeni bir tip smiley çıktı ee, Angela Merkel'in Şansölyenin ...dan esinlenilerek yapılmış bu smile'i. Biliyorsunuz... Mesela, bir sahte smile'in dünyasına girdik. Ben onu üzüyorum Eskiden böyle yetenekli insanlar... ...normal işaretleri falan evet. kullanarak... ...neler neler emoji yarattılar. Emoji mi? Emo yani işte... Ay sen benim emoji mu? kullanmamdan niye rahatsız oldun sen şimdi? Hayır orada hazırları... ...kullanmak güzeldi millet Orada işte ne derler ona? Kesme işaretinden, yıldızdan, noktalı virgülden... ...harikalar yarattılar. Öbür tarafta telefonun özelliği bas dil çıgaran, pabuç atan falan filan. Bir de o bence biraz Hayır, fazla evet. kullanıldığı için değersizleşiyor da. Yani herkes kullanma. 5 tane tane arka arkaya yapıyor mesela. Yok benim telefonumda yok. Da. Benim telefonumda yok. Bu yüzden vardır. benim şey hep değerlidir. De Abi var ya sen telefonda da var. Her e sen gönderiyordun var. bize. E şeyde WhatsApp'ta gönderiyorum da Twitter'da gönderemiyorum mesela. Niye gönderemiyorsun? Yok. Niye gönderemiyorsun? Belki de o da benim bir şeyim. Da, ya mesela vardı. benim çok sevdiğim bir tane işaret var. Nasıl diyeyim ne? Hangisi? Maalesef. Ha, ma mesela o el işaretimizin ne güzel parantezlerle yapılmış. Ve ya da tamamen Türk hareketi olduğu belli. Nasıl? Evet. O, i̇ki tane aç parantez, bir tane kapa parantez, dört tane kapa parantez gibi. Bir evet, gibi bir şeydi. Evet. Al 25 kuruş gibi bir... Sen istiyor musun ya bu arada o bu arada şey, işaretleri kullanmak? Ben istiyorum abi. O, e, o zaman indirsene şeyini. İndirsene dostum uygulamasını uygulaması vardır onun. Ama esas sevdiğim bir tane hareket var. Böyle. O e, hareketin hepsi var. Anlatması. Şu harekete Şu ne var. dersiniz? Maalesef efendim. Maalesef. Efendim. Elleri iki yana açarak <gülüyor> kafayı bükme. <iki yana> <gülüyor> <gülüyor> güzel gelen budur. İsmim Hıdır hareketi gibi bir şey. Güzel ne kadar abi. bir adam uğraşmış o hareketi yapmış. Öbürü telefonda sadece bakıyor. Aa, itfaiyeci. Smiley gönderin. işte doğru. Yeniyem. Yani Almanya'da bu... Ee, şansölye de otomatik hareket. Şansölyenin şey, hareketinde aslında senin yaptığın, senin istediğin şeye benziyor biraz. İşarete benziyor. E, biliyorsunuz Angela Merkel'in bir şey duruşu var. Kendimden çok eminim. Hı hı. Başkasına hiç bakmam falan diye böyle bir ellerini birleştirerek nasıl anlatılır bu? Parmak uçları birbirine değecek şekilde e, şu el mu? parmak uçları. Dürüsünde. Tabii göğüs hizasının biraz altında. Ya Hı -hı. onu demek için nedir o kadın rahatlama yol duruyor. O kadar stresli şey. Niye onu yoruyorlar? Ya kendimden emin duruşum var. Sizi ezer geçerim. Öyle bir şey. Öyle değil canım. O, o, o kadın öyle bir kadın değil o kadın ya. Kendisi normal şeyle evde de böyle duruyor. Sürekli bildiğim e, zamanlarından. Bizi seyrederken de öyle duran adamdan bence hiç öyle bir anlam çıkartmayalım. Tam bu hareketinden esinlenerek e, bir smiley e, işareti yapılmış. Evet. Yani o. Nasıl? Ee, böyle bir yüz, şöyle bir iki parantez, hı hı. Çiz, orta çizgi, orta çizgi, altta da bir çizgi. En altta da o ellerin sanki böyle... Ee, evet Evet, küçüktür, büyüktür işaretinin böyle taban taban olduğunu şunu Böyle he, anladım. Şey ha. şöyle, parmaklar, onlar da parmakları oluşturacak. Ee, i̇lk defa, internet tarihinde ilk kez bir siyasetçinin görüntüsünden... Ee, i̇sinlenerek. isinlenerek yapılıyor bu hazırlanıyor bu Vay işaret ve bu bir ilk ondan sonra ee, kullanabiliyor, kullanabiliyor muyuz hocam bunu nerede ne anlamda kullanıyoruz biz kullan işte. Ya kullan de. benim en sevdiğim mesela o pratikti de iki nokta iki nokta gülen yüz merhaba ben gülen ümit diye bir şeydi mesela o. o iki noktası ben mi iki noktası göz iki noktası He. ben sonra He. da gülen öyle basit büyük büyüktür küçüktür anca copy paste de kullanırız doğru ya bir de nerede kullanacağını da şey yapma ya. Sen ya, nereye nerede geliyorsan. Nerede keyifli... Abi onu <gülüyor> nerede kullanabiliriz? Onu bir keyifli bir yer bulalım Oraya kullanalım. Şimdi ben size bir keyif... malum bu kadar keyifli... yes. keyif... Keyif anstıklamayı seni Bir şey soracağım. Ya Heh. keyifler olsun David Hasseldoff'u çal. Yok da. Veya keyifler olsun Scorpions çal. Efendim? 42 <gülüyor> yaşında olduğunu yavaş yavaş göstermeye başladı. <gülüyor> Aman duvar dedi. Berlin duvarı tuttu, dedi. Tuttu kendini. <gülüyor> e Berlin duvarı dedi. Ne çalıcı adın ya? Falco, tane, Falco. Ben hiç sevmem tamam, şeyden. Tamam peki Falco. Avusturya ama olsun. Yok ya çok Bak. güzel şarkı çalıyor. Tamam Allah, bir Allah. Bu arkadaş ne çalacakmış? Çok merak Sen ettim. Sen ne çalacaksın? Ne çalacaksın? Pidelere Veda diye şarkı var. Onu çalacağım. Neyettekilere ne müjde olsun diyor. Los Ivanes. Hiç sevmedim. Latin müziğinin güzel örneklerinden bir tanesi de. Pidelere veda diyor. Adios le pide. Dinler miyiz? Neyi olsun, olur ya? Ya dinleriz. Adamın hakkında espri varmış. <gülüyor> Ondan sevmedi bizim esprilerimizi. <gülüyor> İki gündür hazırladığı espri varmış adamın. Onu kestik dostum. Ben de ilk defa dinliyorum şarkıyı. İnşallah güzel gelir size. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bu Yıl Oyel şarkısıyla Dyer Straits Radyolusuyla Modern her devam ediyor. Keyifler olsun diyoruz. 8.30 saatimiz. Keyif ola. Ee, sevgili Mark Dofler, Teşekkür ediyoruz kendisine. Keyifler için de da sağlık diyoruz. Ee, ve gelen pek çok e... <gülüyor> Cevaplar arasında. Selamlama cümlesi var. Ne denir buna? Selamlama işareti. Efendim bilgilendirme işareti. Mesela ee, bir insan yüzü gelmiş ne kadar güzel Quiditch. Oddi Quiditch'ten. E ee, bir böyle iki parantez, iki kaş, iki göz, bir zarif burun. Kaşı gözü neyle çiziyoruz affedersin. Vallahi Twitter'a kaş göz çizmişler ve bayağı güzel olmuş. Yani... İstersen onları retweet et de anlatması zor oluyor çünkü. <gülüyor> Bak o da çok mantıklı. <gülüyor> Yazar <gülüyor> çalışalım ya. Yani ben diyorum önümüze birer tane şey alalım diye tahta kara tahta. Ya kara tahta değil de küçük böyle A4 kara boyutunda. Kara tahta hmm. Belki hiç, hiç kimse Bak mesela Erhan Bey demiş ki eskiden muhabbete smiley katmak için espriler şakalar yapılırdı. Ama Dokta. şimdi otomatik.com. Şimdi nasıl nasıl oluyor? Smiley'i koyduğun zaman zaten bir espri zaten oluyor. O şeyden farklı değil ya Kendi esprisine gülen adamdan farklı değil <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden buluyorsun ne bunları ya fail Bey İsmail koymuşsunuz <gülüyor> <gülüyor> Biraz da uzay diyelim o zaman Fahir Bey, eğer... E... Estağfurullah sen uzay dedikten sonra bana halt etmek düşer. Ben, ben pastırma sıcaklarından bahsedecektim ama uzay deyince... Buyurun, o zaman pastırma buyurun, sıcağı, da, pastır, pastırma sıcağı daha derinden ilgilendiriyor. Aa, yani pastırma sıcağı deyince akan sular durur Ben bu sabah böyle salonda şeydim. Bir <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çok su <gülüyor> <gülüyor> dedim. Gelecek pastırma sıcaklığı? Gelecek. Bizim gerçek. alt ailemiz boş ya ondan da çok üşüyoruz. Oley olacağız. bir kiracı bulabilir miyiz oktay? <gülüyor> Buluruz tabi abi. Ee, hemen, hemen arıyorum. Çık çık çık çık çık. Üç Bulamadı. tane var şu anda. Bulamadı. <gülüyor> Bulamadı. <gülüyor> Sıcaklıklar dünden başlayarak, yanlış duymadınız, dünden başlayarak bu sıcak hali yani. tüm Türkiye'de artıyor. Evet, pastırma yazı diye bilinen bu havalar 15 Kasım'a kadar sürecek. 15 Kasım? Cumartesi günü İstanbul 22... Ankara 20, İzmir 25, Antalya 27, Diyarbakır 22, Uşak 19, Adıyaman 21. var 18. Hafta sonu bir çalgını yapıp Adıyaman'a kaçacağım. Olabilir abi herkes şimdi ben he, yani birini birinden dayırmak var ya. Üç tane büyük şehir söylenecek diye bir şey yok. Her bölgeden bir şehir kampanyası. Ee, ...şu an itibariyle başladı. Neyse yani cumartesi gelecek diyorlar da... ...o kadar da hevessiz olmayın diyorum ben. Yani bu meteorolojicilere güvenerek de hareket etmek... O da yağmurla gelir. Yani işte tatlı bir yağmur çünkü havalar ısınınca... Lodos tabii haliyle de yağmur. Bir de bu en yüksek sıcaklık mı? Yani ne? ondan sonra 2 derece olacak mı mesela akşam 1 saatinde? Ee, Gece çekersin. değil ya. 7'de 8'de 2 derece 3 derece olacaksa... Olacak ...bu 20, dere hani. 20 derece mi dedin Ankara? Ee, 20 derece. 20 derecenin... E, ...bence yani... 20 derece olarak görmemek Bence lazım. Bence onu zaten On şey falan. gibi düşünün. Kombiyi bir böyle bir dakika 50'ye getir kalorferleri cayır cayır yak ondan sonra söndür. Aynı. Haydi ben sana söyleyeyim aynı. Hayır, insan salaha dönüyor bir taraftan da yani. Öyle mi gideceğim böyle mi çıkacağım 20 derece bakıyorsun günlük hava. Gerçi ben bir şey söyleyeyim mi yani soğuk havada sohbet daha güzel oluyor ya. Ben bunu gözlemliyorum. Soğuk havada sadece havalardan bahsediliyor ya. Sen ne sohbetler ediyorsun? Ne bir dedikodu yapılıyor, ne bir şey yapılıyor. Yo, sıcak havada esas esas. Bizim orası çok soğuk. Bizim orası çok soğuk. S o geçiş dönemleri senin. Yani sen geçiş dönemlerini sanki soğuk havayı do doya doya yaşıyormuş gibi algılıyorsun da öyle değil. Geçiş dönemlerinde olur tutarsızlık sohbetlerde. Ama soğuk hava Bence sıcak havadan daha iyi sohbet edilen bir ortam. Çünkü sıcak bir şeyler içiyorsun ya soğuk havada. Soğbet iyi olur yani soğuk Şimdi havada. Diyor, sıcak bir şey içerken insanın sohbet edesi geliyor. Çayın yanında ne gider? A. Çay simit. Ama B. Sohbet. Alır. Yazın çay harareti almaz mı? Yazın Ölüyoruz, çay harareti alır. alır e, kışın da soğuğu so alır. Yazın sohbeti keser. Kışın sohbeti körükler. Yazın mesela ortaya soğuk bir meşrubat getir. Bir sohbet olur. Allah! Dadından yenmez. Ama mesela kışın soğuk bir şey iç. Sohbet olur mu? Olmaz. Olmaz. Doğru. Yani. Bunu, bunu bu şekilde düşünelim. Herkes ona göre şeyini yapsın. Ama önümüzdeki hafta biraz sıcak olacak gibi diyorlar. Kesin de bilgi olmamak değil. Yani o da değil. sohbeti engelleyecek bir sıcak değil gibi düşünüyorum ben. Yani sohbet koyuluğunu, sohbet Kıvamlı, tutkusunu yani engelleyecek Kıvamı şey yapacak, et, değil. Etkilemez. Yani etkilemez. Bir destek olur. Yine şey olur yani. Hadi bakalım sohbet ediyor. Kogtay Bey. Biraz, ben, ben biraz öyle diyorum. Yani... Ee... Bu sıcak hava soğuk hava falan filan Bunlar çek şey. Bunlar biraz bunlar boş. Boş, boş laflar bunlar Uzay çöpleri lazer ışınları ile temizleyecekmiş Herkes ayağını ne alsın e... Ayağını ayakkabı alsın Ayağına... Ayağını nokta nokta alsın altına Ayağını alsın. altına alsın Doğru ayağını ama o da uyuşma yapar alsın. Ondan sonrası ayağını Ayağını altına alsın da sanki hani koruyun ayağınızı falan Hı. Değil öyle değil Mes mi Ayağını mes alsın Olmuyor bak Fahir Olmuyor doğru mesle değilmiş. Neymiş oktan? Denk olacaktı Denk değil, yani. değil mi? Denk olacak. Abi hep böyle unutuyorum ya. İşte bu kelimelerle aram çok iyi değil. Dünyanın yörüngesi şu anda ne halde? Pislik, pislik. pislik, pislik halde. ama ya. Hakikaten ya. ya çöplük resmen çöplük ya. Ama yani bu lazer epilasyon gibi bir şeyle mi alıyoruz? Nasıl ki istenmeyen pislik kıllar tüyler temizlenirken lazer yöntemi kullanılıyor gene. Kalıcı daha kalıcı. Üç ya Allah'tan bir lazer vermiş. bulmuşuz yani. 3 seans da tekrar çıkıyor ama ondan sonra. Öyle mi? Kaç Tabii. seans lazım? vallahi bitinceye kadar diyor. Baya bir azalma olur 3 seans sonunda ama e, %50'ye varan oranlarda azalma olur ama sonrasında da ekstra 2-3 seans gerekir gibi geliyor Ege'cim sana bakınca. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, 20 yıl içerisinde e, bu araştırmaya göre 20 yıl içerisinde uzay tamamen daha doğrusu dünyanın hemen çevresindeki uzay bölümünden bahsediyoruz. E, bir rezalet halini alacakmış. Yani şöyle şu anda 20 bin adet futbol topundan daha büyük nesne varmış. Ama e bence... Şeyden gördük işte ya ne derler Gravity filminde uzay pisti yüzünden mahvoldular. Yani Ama o da var da bir taraftan da o dünyanın bir kalkanı. Çok özür dilerim de yarın öbür gün bir Neye göre? başka gezegene göre bana göre yani daha doğrusu herhangi bir can... <gülüyor> yani, hayır meydan kalk kalkan daha doğrusu Neyden kalk... koruyor daha doğrusu başka canlılardan uzaylılardan koruyor uzaylılardan koruyor, uzaylılardan koruyor. Uzaylılardan koruyor. O böyle çarpar diye değil. Yani baktığın zaman şimdi sen yarın öbür... Göremiyor onlardan. Mesela bu uzaylılar... ince görür abi uzaylı bu ya. İnce görür. İnce görür de Oktay. Şöyle için çeker mi Affedersin. Bir tarafta böyle deniz kenarına gitmişsin. Orada çöpler atılmış falan böyle kıyıda onlar var. Hı -hı. Oradan mı denize girersin? Böyle cillop gibi bir yerden tertemiz yerden... Hayır masmavi bizim gezegen ya. Ya mavi Hiç diyorum. Ya, deniz... Eskisi gibi değil Oktay sen... Dünya dışı varlıkları ötekileştirmek istemiyorum ama... Yani bizim gezegen... biz. Yani onlar böyle bize bakınca masmağın bir şey görüyorlar evet. Ay doğru. Yani, doğru. Ya tabii yani doğru özendiğimiz da... hayat. Ya ne, benim neydi dedim. o ya? Öz... <gülüyor> Özendiğiniz hayatı yaşamakla <gülüyor> meşgulüm. <gülüyor> Uzaylılara öyle diyeceğiz biz. Özendiğiniz <gülüyor> hayatı yaşıyoruz diyeceğiz. E yani, tamam yaşıyoruz da. Sen ama bu güneş sistemimizden bahsediyorsun. Bu Fahir'in dediği güneş sistemi dışından gelenler. Belki onların da gezegeni maviş. Ya maviş maviş bir sürü gezegen var. Tamam onların da gezegeni mavişse bunların da gezegeni maviş diye i̇şte gelecekler. İşte onlar temiz olduğu zaman çekersin. Gerçi ondan mavimi görüyor. Herkesi... Ben ondan da çok emin değilim. Oktay bit gibi düşün, Bit temize gelir. Uzaylı da öyle. Mesela gelecek bizim dünyamız leş gibi. Gidecek Mars'ın. Bana elim gitsin istediği kadar Mars'ın Belki Mars'ı mavi görecek. Ben onu da bilmiyorum ki. Oktay başımıza iş çıkarma şimdi ne olur. Başımıza iş çıkarma. Yani, ama şu anda olan şey 20 futbol topundan. Ee, daha doğrusu 20.000 bin adet futbol topundan daha büyük nesne varmış. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Oyun gibi mi böyle yani Lazer, şey, tamam Lazerli anladım. Lazerle anladım. Onu da yani nasıl böyle? Patlayacak mı yani? Anlıyorsun savaşları gibi düşün. Pat hayır. Ha öyleyse o şey olur. Ben sana söyleyeyim. 10-15 tane oyun meraklısı adam bul. Otur. Eden, sabahtan ben sana kadar. söyleyeyim mi çin, çin, çin, çin. Bir, ay, bir ay içerisinde bir tane bırakmazlar Daha güvenli bir yerde Parçalara ayrılmaları için Atmosfer içinde yönlendirecekmiş Lazer ışınlarıyla ya Atmosfer ya. dışına göndersinler ya, Uzayın gitsin. pisliğini içine çekiyorsun ya Halının altına süpürmekle eşdeğer ya. Niye içeri alıyorsun Salonun çöpünü gidip niye oturma odasına koyuyorsun Sonra o gezegende evrileşecek canlılar düşürsün Nasıl biz uydu so yaptık Sokağı mı atacaksın abi O da bak bir şey yani Sonuçta ne yapacaksın? Ya içeri alacaksın ya dışarı alacaksın. E zaten Sonuçta dışarıda bunu... onu diyorum. E, tamam. Dışarıdakini niye içeri alıyorsun? Şu anda tam kapının önünde. Saat sekizde biri gelip alacakmış gibi düşün Fahir. Ama e, tamam. kimse gelmiyor. Hiç gelmiyor. İçeri mi alacaksın? Dışarı mı koyacaksın? Oh, Sokağa mı atacaksın? Salona mı getireceksin? Ben Sana şey bir kere... Soru bu. Bak dikkat. Dikkatli Soru olur. bu. Soru bu. Oktay kan. şimdi dünyamızda dışarıdan gelen malzeme var mı? Yok. Ne, ne demek o ya? dışlardan gelen malzemeler. var yani, yani bir soda geliyor. Hayır yani dünyamız dünyazda, kendi dünya kendine... malını dünyada bırakmak lazım. Dünya malı dünyada kalır dedi Ege Bey siz ne diyorsunuz? Yani böyle bir şey mi? yani ve... ben de öyle düşünüyorum. Ürettiğimiz yani. şeyleri dışarı atıyoruz. Atmosferin dışına çıktı o uzayın malı artık. Bize uzaydan affedersiniz demir geliyor mu? Alüminyum geliyor mu? Bor geliyor, geliyor mu? Bor biliyorsunuz sadece dünyanın bor cenneti değil. Türkiye uzayın da borcu. Cenneti. Borca net. Yani bunu uzaylılar bir keşfetse var ya yanarız ki. Aslında bu şey bu asıl. bu hani göktaşları işte gök taşı demeyelim de kuyruklu yıldızlar falan geçiyor ya zaman zaman. Evet. Onun böyle bir yörüngesi tipi bir şeye koysalardı biriktirseler Arkasında onu götürürdü. Şey böyle atları. üstüne tamamı üstüne gelecek şekilde. Tam orada değil de bu... arkasına ya. Arkasından sen mühendislik okumuş adamsın. Tamam yani burada takılmayalım. Arkasına mesela arkasına. Tam arkasına onu denk getireceksin. Sürüp, götürse güzel olmaz mı ya? İşte ben de onu diyorum alsın götürsün. İşte bak arkadaşım. Ben de güzel... ona karşı çıkıyorum işte ya. benim niye dinlemiyor? Ya dünyayı yavaş yavaş eksiltiyorsun uzaya ata ata. Bizim o kadar çok toprağımız yok. Ya ha, dünya dörtte su. Toprak dediğin? Toprayım diyor yani. Topra yani işte toprak ürünleri falan demir ya biz şeylerden toprak bahsetmiyoruz. Atmıyoruz ki demir Uzay çöplü. Bir ettim? daha sonra demir bulamayacağız. Plastik onların bir kısmı Ege'ciğim. Tamam plastiği de tut Allah Allah. Uzaya malzeme veriyoruz. Sonra dünya kurdu gitti. Valla bu adam ya da O zaten hatalı. ama dünyaya aldığın zaman tekrar o ham olarak diyor. kullanamayacaksın yani. Ege'ciğim. Hayır onu... canım geri dönüşüm projesi. O zor abi ya. ya. Dursun ya. Şu anda sevgili dinleyiciler iki cephe arasındayız. Ege Kayaca'nın geri dönüşüm projesiyle Oktay Demirci'nin... Yani... Çocuklu yıldız projesi yanlış anlaşılmasın. Içerisinde... Hayır, ben yani sokağa da atılsın demiyorum. Yani çünkü hani pek çok kişi öyledir. Yani aman evimiz temiz olsun da Sokağa ne götürürse götürsün. O beni ilgilendiriyor. Ben öyle değil. Bu Soktan ona benziyor. Ne beziyor. götürürse götürsün. Ne götürürse götürsün. Albızlar yani götürsün. Mesela yani uzayın da çünkü şeyi önemli. Temizliği çok önemli. Yani onları topla uzaya at. Yok yani ya. Temizlik zaten uzaydan öyle başlar. Öyle bir şey yok. Bir de bugün Bazıları gezemiyoruz. der ki evden Belki. başlar. Hayır uzaydan başlar. Belki bugün gezemiyoruz ama yarın öbür gün çocuklarımız uzayı gezince leş gibi adamlar mı şişecek? Evet. Dedemin çöpünü ben temizliyorum uzaydan lazerle diye. Ki, çin, yani... Çin, çin rahmetle anılması gereken bir dönemde olan bizler o zaman affedersiniz mezarlarımızda fırfır dönmek zorunda kalacağız yaşlı başlı halimizle. Keşke mezarda ters dönmenin böyle bir şekilde enerjiye döndürülmesi gibi bir şey olsa ha bire. Arkasından. Ölmüş konu. adamların arkasından konuşup onların mezarlarını da ters döndürerek oradan elektrik üretilse. Ve Bak, çok o, da, da, o da güzel bir şey. Çok yani doğa güzel, dostu bir enerji. Yani evet. Doğa dostu ama bir ee, taraftan tabii, da biraz karşı. şey yani ters. Niye ters değil ya? Gayet. Şey, yazık adamca izleri de ya. ya Onları güzel ölüünün arkasından konuşmakta yani o tarz. Ama yani bunun ehli, Ehliyette bir kutucuk yaparsın. Mesela nasıl organımı bağışlıyorum diye bir şey var. Mezernizi dönmek dönmek istiyorum. istiyorum ve enerji üretmek istiyorum. Oraya Yazık mazık tartışması olmaz. Ne olmaz? Yakınları yani. da buna karar vermez. Herkes kendisi şey yapsın. Gittim abi geçen gün dön, dönmek için <gülüyor> başvuru yaptım diye. Hem de bir şeyken konuşuruz burada biz için yani <gülüyor> enerji üretme hayattayken konuştular tabi ya öğrenmez. yani insanın ölüsün dirisinin olduğu kadar ölüsünün de Hayır üretimde bulun yani. üretimde bulunması lazım. Ama o da şey çocuk işçi çalıştırmak gibi ya bir taraftan zombi çalıştırma. Valla hakikaten yani <gülüyor> hır hır çocuk hır işçi hır. mi çalıştırıyorsunuz? O ne kadar ayıp bir şeyse. Baya zombileri çalıştırdım mı diyor diye onun bir lafı var gibi geliyor bana. Çalıştırdım <gülüyor> mı? Dönmeye başladılar abi diye. Öyle bir şey. <gülüyor> abi biraz başladık ısıttı şimdi birazdan gireceğiz. Abi mezarlıkların bazı bölümlerini diye Hadi hani burada dönme var abi. Baya. Bir daha yapsanız sesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel tınıyor. Bir daha ikiniz bir daha yapsanız da, çift motor oldu ya o daha güzel oldu. Ege, hazır mısın? Hadi Son lütfen keyif, ye. ye Hayır hay tabii ki. Hı. Hın, hın, hın, Sevgili dinleyiciler işte bu huzurun sesi. Hın, hın, hın, bu ses huzurun sesi ses çünkü huzuruz. aslında huzursuzluğun huzura dönüşmesi. Huzura da %100 doğal enerji. Toprak altında huzursuzluk üstünde mutluluk. Yani huzur. Huzur. Evet. O zaman reklamar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tmers modern sabahlar devam ediyor sevgili ona severler espirler şakalar buyursunlar bulundu bulundu müjdemi isterim bulundu ya Faiz ne bulundu <gülüyor> <gülüyor> bulundu diye orada şey yapacak değil mi ne bulundu ne bulundu ay, hepinize ay, bir neşbe olsun bir Çarşamba neşvesi Kızılpınar Delta'sında 2002 yılından beri yürütülen Ulusal Kuş Halkalama Programı kapsamında Türkiye'de ilk kez Karabuaz'da da bülbül bulundu. Bu çok Efendim. güzel türkü. Efendim. Bir şey sorabilir miyim? Sonuçta. Uzunca bir cümle olduğu için parmak kaldırmak istedim. Tabii ki. Kuş halkalama dediniz. <gülüyor> kuş halkalıyoruz. Biraz açıklar mısınız neden? <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi biz yöresel etkinliklerimiz kapsamında her sene kuş halkalarız. Biz ona halkalama deriz. Yani <gülüyor> onun güzel halkalaması olur yöresel <gülüyor> lezzetlerde. <gülüyor> ya alıyorsun bu ayaklarına şey takıyorsun ya halka takıyorsun ya. Ha, bir süs olarak. İzlen geç olarak. diyorsun yani. İzlen geç değil ya o bir süs. Ben de böyle düşünmek istiyorum. Böyle... Best friends forever. <gülüyor> o anlaşılmadı. <gülüyor> böyle halkalar takıyorlarmış bileziklerini. Ha onun üstünde best friends forever. Ali'nin arkadaşı varmış. Ben çok özendim. Nereden alınıyorsa alıp size de vereceğim. Nereye? Nereye... Ne, bilezik işte. olarak mı? Lastik bilezik. Friends Forever yazıyor. Üçümüz takacak ya onlardan. Niye takmıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Kaç senedir beraberiz bir tane bileziğimiz yok. Yo, o zaman üç, biraz çok al da kaybedersek falan tekrar şey yaparız. Kaybetmeyeceksin abi. abi onu gerekirse şeyin canın pahasına koruyacaksın ya. Ben kaybetmem de. Alin de kaybetti zannetti çantasından çıktı. E <gülüyor> çıktı mı? E, nasıl sevindi? E niye çıkartıyor ki bu? Yüzük gibi bir şey mi yapıyor? Ellerimi yıkarken bir bileziğini mi çıkarıyor? Sürekli ne? takmak zorunda mıyız onu alırsak? E tabii canım e tabi. çok sıkıcı o e ya. O hani. ama yani nasıl tenimize değecek neredeyse kokusu. Toka olabiliyor mu? Olur. O zaman ben toka olarak Abi kullanırım. Abi toka tamam. olarak kullanırsan o yamışır. <gülüyor> yani dostluğun zaman içinde yamışır. Biz sıkı bir dostluk beklerken Oktay'sın amanın içinde yansınlar. Evet. Yani o öyle olsun istemiyorum yani. Hakikaten saça kullanırsan. Bir de saça kullandığını bileğinde bir, bir de bir şey... Zaten fikir 30 saniye önce çıktı ya. <gülüyor> Nerede sen bu kadar bağlandın? Yani, bağlanasım varmış ya. 30-40, bilemedin 40 saniye önce Ali'nden çıktı. Yani, yani ben de işte demek ki hayatımda iki eksik oymuş ya. Bir bağlanasım geldi yani. Bağlanasım, bağlanasım geliyor. geliyor. E, bir E, de Solover'e göre itiraz ederim diye nokta alalım. Böyle bir şarkıyla <gülüyor> Bülbülüm böylem gelse dile. Kara Kara Boğazlı. Dur neydi? Dağ Kara Boğazlı Dağ Bülbülü. Hakikaten e, adına yakışır, şanına yakışır bir e, harekette bulunmasını bekliyor tüm Türkiye olarak. Eee kızıldırmak yapmak Biraz onun düzgün bir isim koysolar diyor. Ne koysunlar abi? Ye, canım, ne güzel i̇şte yeşil işte, başlı göbel ördek gibi. Bu da Kara Boğazlı Dağ Bülbülü. Hecesi fazla. Şöyle dönüyorum. Hemen TDK kısmına dönüyorum. Hecesi fazla de hocam. 7 evet, olması Türkç lazım. Türkçemizde öyle bir şey yokmuş gibi. Hecesi Ay, fazla tü dedi. Türkiye olabilmek için 7 hecedi. 7 hececiler. Tabii. Ne bir mesela 7 şey hecedi? Yeşil başlı göbel ördek diye. Yeşil Karaboz... başlı gövel ördek. 8. Mosmor oldu Egebi. Nasıl ya yeşil? Yeşil başlı <gülüyor> gövel ördek. Kara boğazlı <gülüyor> Dağ... Bülbülü. 9 oldu bu o zaman. Bu 9. 8 Tamam. 9-8'lik. Sekiz, o zaman aksak ritimde devam edeceğiz. Bir şey soracağım. Bağladık mı konuyu? <gülüyor> Bağlanamadık. Hayvanın türküsü olmadığından nesli tükenmiş. İşte size evrimin en güzel ispatlarından bir tanesi. <gülüyor> Eğer sizler bunu açıklasınlar. <gülüyor> Eğer bir hayvanın ismi türkü olmaya uygun değilse... Çetin şartta çok dayanılmaz. Hayır şöyle bir şey var eğer isim konarken adıyla yaşasın denmiş mi denmemiş mi o eğer adıyla <gülüyor> yaşasın dendiyse ne ala pek çok hayvan bugün adıyla yaşasın denmediği için mesela aslan diyorsun aslan dedik konusu geçti 2050 yılında aslan kalmayacak dünyamızda diye çünkü hiçbir zaman aslan adı konurken adıyla yaşasın denmedi maalesef bugün bitme noktasında bakın akdeniz foku diyoruz adıyla yaşasın dendi mi Denmedi. denmedi. Bugün Akdeniz Foku bitme noktasında. Ve daha neler neler. Ee, <gülüyor> herkes adıyla yaşasın. Zaten. Bugün, ee, bir, bu bugün bir çizgi Kimin demesi lazım adıyla yaşasın? Herkesin mi böyle bir, bir şeye ulaşmak? Ya anarken gerekiyor? adıyla yaşasın denecek e, veyahut da adı konurken ilk başta söyleyecek. senin benim anlam yetiyor mu? Herkesin mi öyle alması lazım? Yani yüzüne bakarken söylenebiliyor mu mesela? Neyin? <gülüyor> Neyin yüzüne bakarken? Evet. Hayvanın mı? evet yani hayvan olabilir veya işte bebeğe mi dilenir şey adıyla çok yaşasın diye yani istersen çok adıyla yaşasın adıyla yaşasın, adıyla yaşasın. Yani, yoksa gıyabında mı denir yoksa mesela bebeği de adıyla yaşasın evet, falan yüzüne söyler yani, mi yoksa vicahiye çevrilir kaç kilo doğdu falan işte üç buçuk kilo doğdu adı ne cengiz adıyla yaşasın son cümle Daha o zaman, zaman bebeğinizi o, duymak istemiyorum o gıyabında Değil mi? Orada bebek e yok. E bebeğe... Eğer ortamda da olabilir uykusundan bebek gel. Canım, ne zaten. kadar tatlıymış bu minnoşe adı ne? Deniz adıyla yaşasın. Bakın bir cahiye çevrildi ve bir anda... Ama bebeğe söylemiyorsun değil mi onu? Yaşasın dediğine göre... Adınla yaşa. Adınla yavrum. O da çok çirkin ortamda bebek varken o yokmuş gibi dönüp annesine babasına söylemek. Bebeğe ayıp bir kere. Tabi o da bir birey Bilmiyorum çünkü... ben bu işlerin yabancısıyım çocuklar yani ne dersiniz? Bebek birey. Evet, bebek bireylerimiz hakikaten toplumumuzda önemli bir yer teşkil etmektedirler. Ay, evet bir e, önemli gelişme daha var ama artık saat sonuna mı geldik? Saat sonuna bir saatin şimdi... sonu öbür saatin başı o yüzden Aa, rahat e, ol. girecek şey girecek. Geçenlerde yüzden... bir kozmetik şirketi tüy dökücü e, sprey ilanı verdi biliyorsunuz görmüşsünüzdür. O çok uzun süredir var ya. Var evet. E, bir... fışkırtıyor muymuş <gülüyor> bunları? Burada bir tane fotoğraf kullandı. İşte tüylerinize, e, istenmeyen tüylere son diye. Bir, bir adam yani. Bir adam fotoğrafı. Düşüm öşü kıllı bir adam. E, atletli de bir adam fotoğrafı. Atlet de tam Sprey atletli. Sprey sikiyorsun gibi. Hı -hı. Ondan sonra hafif bir tülbentle şey yapıyorsun. Siliyorsun. Evet yani, siliyorsun. Yani nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Orası da şey değil de buradaki ilanda e, kullanılan adamın e, 11 Eylül saldırılarının mimarlarından olduğu düşünülen LKİD lideri e, şey olduğu fotoğrafın kullanılması... Amerika'da haber olmuş. Bu adamın fotoğrafını kullandılar diye. Ondan sonra... E... Adamın kimlik değiştirme çabası mı? Şey reklam. Bakın bu adam bunu yaptı <gülüyor> ve kılları döküp aramıza karıştı. Adam yakalanmış bir şekilde canım. Zaten yani o sırada çekilen galiba... Eski e, bir fotoğraf. Evet eski bir fotoğraf. E, ondan sonra hemen şeye sormuşlar. sormuşlar. Siz bunu nereden buldunuz falan diye. İnternetten bulduk. Fe İnternette popüler bir rejim olduğu için böyle bir ilanı kullandık demiş. Terörist olduğunu bilmiyorduk. Bayağı da kıllı bir arkadaş Hı. bu demiş. O yüzden de Ne bizim yapıyorlar? Bizim. Bu adamın kıllı fotoğrafını bulup sonra Photoshop'la temizlen. Önceki, sonraki hali yok. Yok. Orada bir fotoğraf şey var. Ha sadece kıllı fotoğrafı koyuyorlar. Altında şey yazıyor. O tüyler beklemeyle dökülmez. Adam Onun çünkü altında... böyle sanki bir şey bekler gibi. <gülüyor> Acaba dökülür <gülüyor> mü? Doğru. <gülüyor> e kıllı bir adam neyi beklesin? Neyi bekler bir kıllı adam? Baharı bekleyebilir. Yani ya, tabii ki ama yeterince kıllıysan baharı geçersin. Baharı bekleyen kıllılar, kıllılar gibi. gibi. Hadi o zaman hep beraber bu saati öyle bitelim. Bah baharı bekleyen kıllılar, bekleyen kıllılar gibi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oden sabahlar. Ben dinleyişinizde sırf dabullarını dinleyin bu şarkı. Ne kadar güzel yapmışlar. Emelis Sander da Heaven'la Oden sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler radyo otunu 106. özel gösterimi. Interstellar. Interstellar. Yani hemen y şey. Yıldızlar arası. Yıldızlar arasında. Arasındaymıştı. Perşembe günü. Nerede? Nerede? Sinema maksimum armada'da saat 21.30'da daveteler sizi bekliyor. Yani kaba bir hesapla yarın mı? Yarın, yarın yarınmıştı ya. Meğersem yarınmıştı. Ama mesela tabii ki e, onu söyle gidip hafta sonu da gerçekten paranı ödeyelim. Bu paramı ödeye paşa, pa paşa paşa söyle. Pa Öyle ya. radyoya bazı maymunluk yapacak yaşta değilim diyenler tabii ki. Ama lütfen yayınımıza bağlayanlara da maymunluk yapıyor ya, diyemezsin. dedirtmem Aynen. ben. Ben dedirtmem arkadaş. Sen de dedirtmezsin herhalde ya. Ben zaten en başta o zaten şey yapar. Ben dedirtir misin Oktay? Ben miyim Çok da zor bir soru şimdi bu yani ne diyeceğimi bilemedim. Ben de seni tanıyorum. Ben senin de dedirtmeyeceğini düşünüyorum. Ben zaten ben diyecek olsam bile sen bana onu dedirtmezsin. Dedirtmezsin yani. O yüzden biz bir yaşma yapacağız sevgili dinleyiciler şimdi. Hemen cevap vermeyin. Biraz düşünün. Çünkü biraz zor düşünmesi üstüne edilmiş karar vermek zor yani. Şöyle bir adam gelse, iyi giyimli bir beyefendi. Beyefendi dese, hanımefendi dese, sizi bin yıl öncesine götürse. Bugünkü bilgi birikiminizde. Ne iş yaparsınız, ne yaparsınız, nasıl geçinirsiniz? Onları bir düşünün bakalım. Bugünkü becerileriniz bin yıl önce işe yarıyor muydu? Bin Bil bilgisel tipi bir şey olsa ben mesela yardımcı olabilirim falan diyorsanız şişersiniz mesela. Onları bir düşünün. Tamam. Bin yıl önce ne işe yarardınız dünyada? Şöyle sorduk o zaman Twitter'dan da. Bin yıl önce yaşasaydınız... 1000 yıl önce bugün yaşa saydınız. <gülüyor> bilmiyorum. Ne iş yapardınız diye bir soru. 16 mı yapsak bunu hani 106 16 100, <gülüyor> oradan dinle. <gülüyor> yani ne oldu? Ne oldu? Bir, 1015'te <gülüyor> bizim iyi giyimli bir beyefendi bıraktı. Yani 1015. 1000, 1015 o civarda bir yere bıraktı. İstediğin yere bıraktı. Ee... Ha, yer seçebiliyor musun? Tabii canım. Ama o zaman soru zorlaşıyor Fahriye. Yer seçmen lazım. Ne iş yapardınız? Tamam canım o ne şey. iş yaparsın? Zaten dünyada sanki 50 bin tane şeyimiz var da o zaman seç seçebildiğin bir kadar. Bir iş icat edilebiliyor mu peki? Tabii. Ben, ben, benim hazır. Tabii canım şu andaki bilgi. Benim, benim hazır. Abaküsçülük. El işi abaküslerimle hizmetinizdeyim. <gülüyor> Bütün esnafa kakalardım aboküsleri. <gülüyor> Efendim çok kolay bir yöntem var. Bakınız şöyle şu şekil yapıyorsunuz. Ama tabii Çin'de olursa o olmaz. Ama yani tık tık tık tık. Sen Fahri'm aslında ee, bayağı eğitimlisin ya. Halı dokunmayı bilen bir adamsın sonuçta. E, Halı dokurum. Ben aç kalmam arkadaş onu söyleyeyim. Halı ben, dokuma. Ben hakikaten çok niteliksiz adamım ya. Niye ben, canım? Ben sadece mesela buranın ölçüsünü anladın. Ben ona göre sipariş edeyim halıyı. <gülüyor> Nereden sipariş edebiliriz gibi kalır. Sen ama bana... Kök ben, sana... getirin. ben kök boyamı da işte kök boyayı getir. Ben A, kök boyamı kendim yaparım. Ne kadar güzel. Çini yaparım. Ben sana. <gülüyor> de Faire'nin yanında çalışırım. Valla ben sana söylüyorum. Kap... Ben şey yaparım. Keşke Çok... yer yerde belirliyorlar <gülüyor> e Tabii biliyorsun. Benim yani kendi <gülüyor> ayağımıza sıktık resmen ya. Şimdi gideceğiz başka bir yer Faire. <gülüyor> evet. En azından yani yeteneğimiz olmasın da. Ben ilk kez şeyi getiririm Bak onu söyleyeyim. O çanak falan yapıyorlar ya o zaman. Hı -hı. Bunları Bin sene önce her şey vardı canım. Var çanak, çanak falan yok. yapıyorlar çanak böyle gün, set olarak satılmıyor. Bugün de yapıyorlar. Efendim bu bir çorba kasesi. Bunlar altılı da, takım mı? Altılı takım tabii. Bin sene önce var olabilir o. Ya. Takım Nereden olarak biliyorsun? satılmıyordu canım o zaman. Tane tane şey. Yani evet ya ben de bu özgüvenin yanında olmak isterim doğrusu. <gülüyor> yani bu, bu şeyin Abi yanında olmak Ne yapacağız istiyorum. bunu böyle güzel ben... Yemin ediyorum var ya bir giderdi ki... Tamam şey bile yani Ankara'ya gelirsen Malazgirt'ten girilmemiş öyle düşünün. Tamam, doğru bakma, lazırdan girmemiş. Hemen o girişe bir tane yer açardım. Çünkü oradan girecekler Ka kaç bin girecek kişi girecek? Tost ver, ayran ver. Tabii ya ayran. O zaman ayran tabii ki işte tam şeydi de. Ben mesela içine nane veya fesleğen katarak <gülüyor> bir değişik şekilde... Anadolu'dayız ama Efendim, değil mi? Bir şekilde yer konuşmadık şok. ama. Ya Anadolu so olur. Ana affedersin. Yani bin, bin yıl binken. Milenyumken, yıl bin. <gülüyor> Anadolu'da geçti. Birinci değil mi? milenyum. Bitmiş ikinci milenyuma gelmişiz. Tutkanım demiş ki herhalde demiş ee, aşçı olsa fena olmazdı demiş bin sene önce. Aşçı olacağını da domates arasan bulaman o zaman. Evet domates de bulamam bile kendi kesmem lazım. Daha o zaman Amerika'ya gidilip de domates mi getirilmiş? Aa ben ona kasardım vallahi. Belki bulur abi. Nereden zamanı... buluyorsun abi? Bir dakika abi. Gideceğim <gülüyor> ben vallahi hakikaten. Abi biz aslında ya bana yalvar yemin ederim orada kıta var. Allah ben anımı versin, gibivenin gid vallahi bulacağım ya. Vallahi diye. Ona yalvardım herhalde. Ben de şöyle bir şey düşünürdüm. Yani domates var. Domates diye bir şey var mı? Var. var. Tutku Hanım mesela Tutku Hanım şimdi bu fikri açtı. aşçı olsa mesela böyle kırmızı bir şey lazım bana diye. Arattırırsın dursun. Aa sana o, turpu getirirler o zaman. Evet, bu değil. İçinde <gülüyor> çekirdek falan olacak bir şey olacak falan. Öyle bir şey yok efendim. Getir şuna bakın Domatese en yakın şey neyse ona domates ismi ver Bana domatese değil en gidecek. yakın bir şey söyle Oktay. Hurma. <gülüyor> Hurma değil mi? <gülüyor> Ama şey hurması. Aşçılık zor yalnız Bende bir gözünde canlandırsın Marketten öyle, öyle et almıyor yani. Şef uçağı bile bulunmamış o zaman ya Tabii canım, Her şeyi kendi kesecek Hem de, de mesela tavuk kanadı diye bir şey yapamazsın Ege, Pardon, bir şey 30 soracağım. tane kanat için biz 15 tane tavuk mu getireceğiz? Sen e, kıta, kıta Orada kıta var diye şey yapıyorsun ya Büyük yeminler ediyorsun ya <gülüyor> Hadi buyurun beraber gidelim de sen işte, ne yapacaksın E gidecek e, Millerimizle gidelim o zaman mı diyeceksin <gülüyor> Batıya doğru gideceğiz işte Nasıl Batı'ya, batıya doğru? Güneşin battığı yer onu bulması kolay. Batıya sen birine Gideceksin. tarif edeceksin o gidecek. yani sen. Ben de gemide Ya Bu şeye Tam gemi bu zaten da. Cebeli Tarık'a kadar gider. <gülüyor> Bıraksan. Ondan sonra bir da şey yapar. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben bir kere bıraktım Cebeli Tarık'a bıraktım <gülüyor> geri döndü Ege. <gülüyor> Şöyle diyeceksin elini kolunu uzat. Şu orası şu yönde deyip oradan... Dikin'e gittin mi New York limanına varabilirsen ne ala. Siz zannettiniz ki şimdi Hindistan'a geldik ama halbuki espri şu yeni kıtaya geldik diye açıklayacağım adamları. Günaydın Bil efendim. Alo. Merhaba Kimle görüşüyoruz? E, merhaba ben Serpil. Serpil Hanım hoş geldiniz. İlk hoş defa 15 yıllık program tarihimizde bize Serpil isimli birisi arıyor. Evet bu bir ilk'siniz. Aslında, aslında Serpil de değil ilk isminin Serpil ama. İkinci isminizi de alalım o zaman Serpil Hanım bizi merakta komayın. Yani Serpil, Sadiye. Serpil Sadiye. Sadiye Sadiye diye Sadiye arayan da olmuştu. olmuştu daha önce. Serpil ama oldu. Serpil Sadiye diye arayan gene. <gülüyor> Teşekkürler yani. Var çok mı? Olamaz mu tabi. Serpil Hanım var mı bir şeyiniz bin yıl önce işe yarayacak? Valla hani bin yıl önce işe yarasa yani işe yarayacak bir şey herhalde yani müzisyen olurdum ben düşünüyorum ama. Ne çalıyorsunuz hani var mı çaldığınız bir şey? Piyano çalıyorum. Piyano yok hanımefendi. Efendim maalesef o zaman. E işte, o zaman ben çalabilirsiniz belki o da bulursak bir kilisede <gülüyor> amenna. Yani e işte hani o olabilir. O zaman sizi şey kilise var. korosunu alıyorsunuz. Çalmaya Ne çalmaya? Gitar. Hayır, e, gitar zamanlar, da yok ama. Çeşitli enstrümanlar var, telli çalgılar terli, var ama. Telli var tabii. Arp var. Arp biz size arp verelim o yakışır size. Aa ama ne güzel. Şöyle Ha, teşekkürler. Şöyle de bir şey var ama bugünkü bilgimle 1000 sene öncesinde yaşasaydım muhtemelen cadı diye yakarlardı. O da var. Niye? Da var. E, kadının işi zor yani, ya. Kadının işi zor da biz de yaktırmayız sizi. Öyle Serpil, <gülüyor> Sadiye Hanım 10 kere gelmiyor yani. Bir tane geliyor ona da sahip çıkalım. Bir şey çıkalım. Canım, Serpil Hanım piyano ne zaman, piyano ne zaman? çıkıyor? 1600-1700'lerde falan herhalde değil mi? Bulunuyor piyano daha da, evet daha sonra, yani daha sonra. Bayağı sonra. 1700 700 sene sonranın hareketini yapmaya çalışacaksınız siz? Serpil Hanım da e, aynı benim yani gibi işte yani. Aslında kuru yapıp hani... Müzisyen mi ona göre evet. karar vereyim. Ya yani müzisyencilik mi yoksa müzisyen? mi? aslında Serpil Hanım çok önemli bir şey söyledi. Yani hem işe yarayacak bir şey hem de yakılmayacağın bir hareket yapman evet. lazım. Evet çünkü o da evet. çok önemli adamı anında yakarlar. Yakarlar abi. aslında çok güzel şey yani kına geceleri falan filan hani kadın müzisyeninde de şeyi var orada. Evet. Düğün organizatörü artı müzisyen pardon olabilirsiniz. Bağır mı ya hani bar direkt bard mı Hmm, gezgin ozan olarak. Çağ, ozan yani, evet, hani tamam. O zaman ozan diye yazıyoruz Selpihanım. <gülüyor> yani yeteneğiniz var değil mi Ozan'la Ondan sonra şey kalmayın, aç kalmayın orada. Onun için biz üzülürüz Yok, tabii, ya. söyleyebiliyorum da. Size bir enstrüman ayıp, veriyoruz ayıp, o zaman ekranım. kopuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kopuzla, evet. Kopuz. Çünkü Anadolu'dasınız, kopuzla Kopu... halk türküleri söyleyen ilk şey olacaksınız aşık. Amerika'yı keşfetmeye <gülüyor> çalışan Ege Kayacan destanını yazarsınız işte siz. Evet, ben size anlatırım. Olmaz. Böyle böyle gideceğiz gemilerle diye. Çok teşekkürler efendim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Düğün organizatörlüğü güzel meslek değil mi? Her zaman çünkü insanlar evleniyordu. Her yer kır düğünü be. Orada da rahatsın. Ya her zaman evleniyordu hmm, da yani nasıl bak, evleniyordu? Çok önemli. Ney çok önemli Damla, Damla Hanım çok güzel demiş ya At terbiyecisi olurdum demiş At koşar baht kazanır evet doğru bak o da güzel Ben hiç at, Ama at terbiye dediğin, Yaban bilmiyorum. atları toplayıp yani... atı, atı evcilleştirmek evet. işte ya Öyle düşün yani... O zaman bu kadar çok at evcil değil hayır Hepsi hayır. Yab yaban Çünkü daha ne zaman S Sene binde sene bin. ee... Söylemesi de çok zormuş ya sene bin. Bir şey bekliyorsun arkasından yok Bininci yılın altıncı ayında benim de altı bin altınla geldim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz <gülüyor> beyefendim? E, Alp Bey. Alp Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet Alp Bey buyurun sizi götürdük sene bin. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Alp Bey'i nasıl ayakta tutacağız? Valla çünkü bu soruyu ilk sorduğunuzdan beri düşünüyorum. Ben Diyan hala bulamadım Ahmet ama... Bey. Vallahi bulduysanız ne Vallahi mutlu Ben size. aslında çok güzel bir fikir buldum ama eee baştan söyleyeyim. Biz, yani bir kısmının hoşuna gitmeyecek bir fikir. Söyleyeyim mi de? Yani biraz endişe ettik yani. O bir kısım daha böyle mi? tedirginlik başladı bende. Hafiften huzursuzlanmaya başladım. Buyurun ama Ahmet evet, Bey. Merakta merak komayayım yani, bizi. Ya yani bu kadar bilgiyle ee gördüğümüz şeylerle gelecekte olacak şeylerle ee Bin yıl öncesine gittiğimizde en güzel aslında yeni bir din kurmak değil şey mi? mi? Ne derler? İnsanlara böyle böyle olacak falan filan diye anlat. Tabi, birkaç tane gelecekten şey söyleyip yakarlar. Albe yakarlar. Çok, yanma işte riski tabii. çok yüksek, çok riskli. Öyle bir itibar var tabii ama küçük çaplı böyle bir mürit grubuyla başlayarak işi geliştirir biz bir butik, yani. butik bir mürit grubumuz butik. var, üç kişilik güzel böyle ha. hizmetlerimiz var işte onu bir şekilde yayacağız. Vallahi iyi şanslar evet. ama sonra yandım beni efendim yeni kıta bulacak mısınız Ege Bey diye gelme. Keşke Çok, ama Sonuçta şey değil miydi? Ee, hani bulduğumuz o fikirle amacımıza zengin olmak vesaire. Diyor ki yani hayatta kalma. At terbiyeciliği en... yapıyor illa böyle ne abi bileyim. Canım, ben çanak çömlek işine girdim abaküsçülük ben resmen süvenir'e döndürdüm dükkanı ya. Gerçi Oğlum, ona da karışmayalım ya. Belki de zengin terbest. olmak istiyordur. Evet, Sen survivalyticks yapıyorsun. Sonuçta risk alıyor. Ben, yani evet. En çok paranın da o yönde olduğunu düşünürsek yani. Yani o, o bir tercih. Yani sonuç olarak para kazanmak seviyor Ben sadece abi ağrısız kafam rahat, rahat rahat yaşamam Bizim olsun falan filan. Çorbamız kaynasın eyvallah. Biz yani. o kafadayız. Peki efendim. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ben Yalnız teşekkür ederim. Bu sabah yayına bağlananlarla bin sene önce bir buluşsak ne oldu? Kurdun mu sen? <Gülüyor> Ne oldu sen gittin mi kıtaya? Abi şu, biz bir tek fahir halıları döşemiş her tarafta rahat rahat abaküsden sayı yaparlar. Ben böyle çil çil kese kese her tarafıma kese yaptıracağım. Ben abaküsün nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. Abaküs <gülüyor> Yani sen Ve ilkokul bugün... birinci sınıfta öğrettiler abaküsün nasıl kullanıldığını. Ben e, 21. yüzyılda okuduğum için hiç abaküsle bir şey <gülüyor> yapmadık. Hiç abaküsle işin olmadı mı senin? Sen onu boncuk tahtası mı zannediyordun? Valla evde abaküs var mıydı onu bile bilmiyorum. Hayke, ne yaptın sen Hesap abi? Hesap makinesi vardı. Güneş enerjisiyle çalışan Japonya'dan gelmişti. <gülüyor> Japonya'dan gelen. Hakikaten ee, bak üstte ne yapılıyor? Işte Orada toplama basamaklar çıkar. mı? E tabi canım. Basamaklar basamak Her türlü şey yapıyorsun yani. Her türlü. Hiç, a, şeysiz yani. Hatasız. Hata yapmaya çünkü. Hata yapma lüksü yok. Bak üstte. Başka ne gelmişti Twitter'dan? Ee, Twitter'dan e, marangoz olmak isteyen dinleyicimiz var. Aa, ben onu marangoz... istiyorum da işte ya marangoz şey yaparım diyor. Ha biliyorsa ha, iyi, o güzel. Ee, Benjamin. Bir de o dönemde Ondan şey yapacaksın sonra... ya şimdi burada ismini zikredemiyoruz da eski görünümlü şeyler var ya konsept konsept. <gülüyor> eskitme mi? <gülüyor> eskitme. Efendim böyle bir eskitme var. <gülüyor> Vallahi yemin ediyorum belinde kırarlar koca koca. Neyi eski edeceksin? <gülüyor> teker, tekerlik mi yapacaksın? Lan zaten eski. seni eski yani. Lan ne? <gülüyor> tekerlik yine bine göre de eski faer. Tekerliği demiyorum ya. Eski bir tekerlik mesela. O tekerliği mesela sehpa haline getireceksin. O da yani. yapacaksın. Can var mı ya? Vintage bir... diye bir şey yapacaksın işte. <gülüyor> Abi bu neden bir önceki bin yıldan Milattan gibi. önce değil mi tekerlik? Tekerlek herhalde canım milattan önce. 3000 falan filan değil ya. yıl yaptın? önce her yer tekerlik. Kağıt var değil mi o zaman? Ney var? Kağıt. Var tabii. İyi ben onları çünkü şey yapacağım da. Ben dükkanı hazırlıyorum ne malzeme satacağım diye de. Ben şeye çok ikna oldum. Üzerine de bir cam kestirirsin abi. <gülüyor> tamam bitti <tık>, gitti. <gülüyor> Tekerleyi böyle fire. yatır. Senin dükkanın adı fire concept gibi bir şey mi? <gülüyor> fire concept ama her türlü şeye ihtiyacınız itinayla giderilir. Var. Havakiz vintage uh, eşyalar da vintage var Vintage eşyalar var Halı efendim, Özgür böyle. Bey demiş ki gitmeden o yılları çalışıp Kahin olurdum o da yeterli olur herhalde O dönem abi için ya demiş yalnız yakılma riski var Ucuz yola kaçmayın diyorum ya Kenan Bey et Etraf kahin kaynayacak Efendim gelecekten haberler Esas Alp Bey buyurun Öyle söyleyelim. olmayabilir ya gelecekten haberler ka Kahin kaynayacak diye. O zaman öyle gazete çıkar gelecekten haberler diye Kağıt da var doğru Kenan Bey demiş ki Malazgirt Savaşı için silah üretimine girerdim Abi çok mantıklı ya Mantıklı. Silah üretimi değil de orada aslında yan şeyler daha mantıklı işte böyle. Çünkü oraya gelen adam işte acıkacak şey yapacak. Orada bir şey yapılması lazım. Lojistik ihtiyaçların giderilmesi lazım. Ondan yani sonra silah başka... ihtiyacı değil. Efendim okumuz bitti. Ben yani şöyle oklarımız çok, var. Biraz sınıf okuyalım mı çok fazla cevap var şey ya. Şey yapabilirsin ya. Er kafesi açabilirsin ya. Ne kafesi? De. Er kafesi. O kadar asker gelecek oraya belli yani. Ha, kafesi dediğim ben kafesi anladım da yani bir kafe. Kafe kafe yani şey okey koy falan şey orada genel askerler hemen savaşta da girmeyecek buna. Çok Çarşı var. izni var bilmem ne var. Tabii abi çok mantıklı biraz Twitter okusun. O, valla okuyalım yani hepsini çok çok cevap geldi ee, Hülya Hanım demiş ki mesela döner yapıp satardım herhalde yanında da ayran demiş mesela döner yok Çok mantıklı Malazgirt'in girişinde O, o girişinde, <gülüyor> yani o girişinde Aa, Doğru bak o zaman döner yapılmamıştı Yalnız ayranı dediğim gibi fesleğen veya nane koyarsak. O, da, o dönem yolların kesişimi Malazgirt miymiş acaba ya? Yok girişi izgahı. Daha girmediler ya girecekler. Orada bir sen biraz tamam şey yaptın. Tamam işte o kesişim yani dediğim o işte yani hayır. Kesişim, daha kesişmemiş. Şu yol daha yeni geliyor. Kadın Bence, doğum doktoru ya da tavuk pilavcı demiş. Kadın doğum doktoru adı Ebe. Ee, tavuk pilavda zaten çok nereye kuracaksın ki onu? Tavuk pilav mı? Nohut pilav. Nohut pilav Bizans yani. ajanı olup Türkiye'nin Anadolu'ya girişini engellerdim demiş Ozan Bey. Güce <gülüyor> tapan. Güce <gülüyor> tapan Ozan Ondan sonra Nörojenizis ne demiş? Yeni gezegenleri Merkür'ün resesyonunun nedenini bildiğim için falcılık yapar. Herkesin yükselenini, düşenini söylerdim demiş. Güzel meslek. Valla en geçerli mesleklerden türensin. Krem Manuel Hanım ne demiş? Bak çok kadar akıllıca hiçbir şey olamazmışım. Düşünmüş bayağı bir anladığım kadarıyla. Sünye, Olan birine yanaşırım. Benim gibi işte. Çok mantıklı. Fahim, Benim gibi sen yine buldun ya. Sen kıta, kıta gösteren adamsın. Ege, Ben hiçbir şey bulamadım. Ya sana şimdi birisi gelse. Hı. Oktay Bey böyle böyle biraz durumunuz varsa bir gemi rica ediyorum. Bir kıta var daha bulmadılar desin. Güvenir misin? Ya bu şey gibi. Ben de çok güven uyandıracağım düşünmüyorum yani. Temelli'de çok güzel araziler var. Oradan alalım çok değerlenecek diye. Çünkü bir de kıtayı bulduğun zaman otomatikman kıta senin oluyor galiba. Tabii. Yani, Aslında şey yapılabilir mi ya bin senesinde insan yani onu nasıl ikna edeceğim bilmiyorum ama Kimi? nereye işte insanları ha. nereye yerleşelim diye bana soruyorlar mesela şehir bölgecilikten şey, şey, tam öyle de değil yani tam şehir bilanclı şey da değil şey yapabilirsiniz ya Anadolu'da geziyorsun burası ya neydi? böyle çeşitler bazı iller hiç olmayacak yani ha şey yap buraya işte, hiç yerleşmeyin hayır, şey yapmayın çok değerlenecek mesela Mesela İstanbul'da o zaman Bizans'ta değil mi? Tabii. E, o zaman sen ne yapacaksın? Oraya yönlendireceksin. Çok güzel burada dış taraflarını alacaksın. <gülüyor> Tabii yani o her tarafta şey. Hedef 1071 diye bir hedef koymak. <gülüyor> Mesela daha bin, sene binken böyle bir hedef koymak. Nerede Bitti. olduğunu da anlamazsın ki. Tabi öyle yok bir şey yok ya. Valla. Yok anlarsın hocam. Neyi anlamayacaksın? Nasıl anlayacaksın sen? Nerede olduğunu, kulu parktan mesela anlayacaksın, Kuğulu park yok. Oldu Hayır canım sen de, Ankara'daysan git Julian sütununu bul, bul evet. Allah Allah. Oradan 200 metre aşağı. Ne ulustasın işte. Roma Hamamı diye Roma, bir yer var Roma abi. Roma Hamamı evet var Roma. Ama iş yapmazdı. bir yerden dumanlar çıkıyor aha diyeceksin. E aman hem güzel şey yap. Efendim buranın adı ne? Efendim o zaman Roma Hamamı. Heykel <gülüyor> olurdum demiş i̇şte Gizem Hanım. İşte Roma'yı. <gülüyor> baharat tüccarlığı da fena olmaz demiş ki zamanım. Aman baharat da yani. Ondan sonra Fulya Hanım büyük ihtimalle Fulya'da. Baharat varsa şeye girsin bak o birisine ben o şey vereyim. Köri sosuna girsin. Köri soslu tavuk. ileride çok popüler olacak. Herhalde <gülüyor> duydunuz. <gülüyor> Orta çağda yaşı saydım terzi olurdum demiş. Çok Güzel bak. Terzi, Terzi neyle bir, dikiyorsun Elinizden geliyorsa Hakikaten bir e, Zanaat Ondan sonra Hepsini okuyamıyoruz tweetlerin ama Hemen hızlı hızlı şöyle Hancı olurdum diyen var bak, Ne Hancı Kafeci işte ya Yok yo, yo, şey yok Hancı Hancı, hancı. Altı, altı kafe üstü butik otel işte Kafe değil o Rom Romcu ya o altı Kafe diye bir şey yok Rom Ya işte Rom servisinde Bir rom kızın olması lazım Bir kere senin kızın yok ne Ege olur Hancı olursa Ne diyeceksin gelen müşterim Yalnız kılıçla anlamıyoruz mu diyeceksin sen öyle koyuyorsan hanın Kılıç'ta aramıyoruz demesin. Girişe bir tane vestiyer yaparsın. Kılıç vestiyeri. Abi handa çok olay çıkıyor ve çok cinayet işleniyor. Kapıya güvenlik koy abi. Onu da kesiyorlar canım adamlar. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedat ben. Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buldunuz mu meslek kendinize bin yıl öncesi için? Ya buldum, şu anda yaptığım bir şey yapardım, ne? fizikçiyim ben, bilim adına bir şeyler üretiyorum, o zaman herhalde çok işe yarar diye düşünüyorum. Yani Vay o zaman basitinden... kopar giderdiniz Ne o? yani böyle fizikçiliği yani, nasıl ya kullanabilirsiniz? En, en basitinden bir mesela tıraş bıçağı yapardım. Neyle yapıyorsunuz ya? Fizikçiler ne zamandır tıraş bıçağı yapıyorlar? <gülüyor> ne ettiniz, ne yaptınız, neyle kesiyordunuz o şeyleri, nasıl döktünüz tıraş bıçağını? Yani fizik çok genel bir şey tabii yani aslında bütün e, karşılaştığımız bütün mühendislikler aslında temelinde fizik yatıyor. Yani bence mancına, mancınık mancınlık yapın, mancınık yapın diyeyim. Tabii yani, mancınık, mancınık olur, savaş aletleri olur, barut olur. Yani barut bir daha çok kimler alakalı. Ama siz de tam savaş yapma, sektörünü şey gaz gazladınız vallahi olur mu ya? Bence bilginizi daha barışçıl amaçlarla kullanmanızı bekleriz biz. Yani sizde. o zaman Transistor yapardım. diyeyim. mi? Transistor zaten bilgisayarın en temeli. Elektriği de bulsanız. Bir, önce... Elektriği zaten. daha önce bulmak gerekiyor doğru. <gülüyor> şey mancılık yapabilir misiniz siz? Tabii yaparız yaparız hemen. Nasıl yani. yaparsınız? Mesela var mı kafanızda mancılık şöyle çalışır mantığını oturttunuz mu hemen? Tabii canım tabii yani mancılık zaten. Ee, mancılık fiş bilmiyorum. zaten yani. Senat Bey ama ciddi, ciddi soruyoruz ya biz bunu. Mancılık yani mancılık için malzemeleri sayar mısınız mesela bir çırpıda bize? Yoksa... Yani kalas, yay. <gülüyor> yay mı? <gülüyor> ya Senebin Yay'ı nereden aldınız ya? Hurt... Sayıyor vallahi Sedat. Kalas. Yay şey zaten ya ne olacak ağaçların şeylerini e, yumuşak şeylerini sökseydik. Yumuşak sökecektim. şeyleri dediğin Dallar, meyve mi? Dallarını. Dallarında işte o, o buna uygun ağaç mutlaka vardır o dönemde. Mutlaka. Ee, yani işte kurutacaksın edeceksin olur sana işte şey. Yay. Yay, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bence isterseniz mancınık değil de yay, yap, yay yapın siz. Aslında ya fizikçi yay zaten tam... var galiba o zaman ya okçuluk falan filan var. Tabii var. canım Yanlış o çok eski tam. zamandan da. Aslında siz çok güzel topçuluk yaparsınız ya. En güzel onu hesaplamaz mı fizikçi? Tabii tabii yani. Top... Gülle ağırlığı, hızı, aynen, mesafe aynen. falan. Tam... Yata yatış, eğik atış falan. Surlara şöyle gönderelim çakalım. Aynen öyle. Aslında siz eğitim de verebilirsiniz Sedat Bey Mesela o topçunun başında duran Ya da mancını mancınıkçı mı deniyor ona Ne deniyor bilmiyorum hı hı. Onu nasıl açacaksın ne olacaksın falan o, o da mektepli yapıyorsunuz yani Yani Aslında Osman onlar Çavuş olacaksınız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yıl önce size gidip evet, Biz biraz düşününce bulduk sizi bilmiyorum İtirazınız var mı Sedat Bey Yok kabilimdir. Bence, tamam yazdık ben. o zaman o, tamam. o kadromuz da oldu. Hayırlı işler bol savaşlar diyoruz efendim. Görüşmek üzere. Aa, hoşçakalın. Niye hep savaş geliyor aklımda? Ya, hep ya ne bileyim yani o dönemde geçim bir kaynaklarından önce, biri de yok, savaşçılık bir ya. Yine bir sosyal kültürel hayat falan filan yok mu bir sen önce ya? ya e, var bile sanatçı ben... sanatçı oluyorum yakarlar dedi haklı. Yakmazlar canım yok. o da güzel güzel elinde koparıyor. O dönemin sanatını uygun bir şeyler yapılır canım ben performans sanatı yaptım. Bak Serkan beni demiş. Ta Taşlayacaklar beni. Serkan beni demiş, ee, turistik rehber olurdum. Kafile kafile gezdirirdim demiş kafile. <gülüyor> kafile deyince ben <gülüyor> başka anladım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo modern sabahlar devam Sevgi sevgili sanatseverler Bir yıl önceye gitsek ne yapardık ne derdik, ne yerdik ne içerdik bunları konuşuyoruz Mesleklerimiz o zamanlar geçerli olur muydu yoksa başka işler Acı, Acımızdan ölür müydük yoksa Oktay Demirci'ye dönüyoruz Twitter'dan gelen de Valla çok e, tweet var e, dinleyicilerim hepsini okuyamazsak kusura bakmasın dinleyicilerimiz Hangi olurdum diye söylemiştim Kenan Bey demiş ki tubeless lastik süper olur demiş mesela Ondan ilk sonra... lastik, evet. Hmm, terzi olurdum. El sanatlarına yön... yönelen dinleyicilerimiz e, neye var. Neye yöneleceğiz hep Vallahi beraber? El sanatlarına yöneleceğiz. Ondan, ondan da sonra elimden. Kebapçı açacak olan Urça Hanım kebap 1071 diye markasını da koymuş. Çok güzelmiş ya. Çok güzel ya. bence de çok güzel. Ondan sonra bakıyorum. E, et var doğru. Soğan da vardır herhalde. Emlakçılık diyen var. Emre Bey mesela takı tasarımcılığı demiş. Bence çok uygun. O tarihte Abi, tutar yani. O tutar. zaman düşün yani sırf bir korsan bağlasan onlar çünkü çok takı kullanıyor. Yani mesela şeyde, tatil köylerinde neden pirince yazma var. Orada korsanlar gelecek. Pirince ismini yaz, ver gitsin. Bergisin, hakikaten mesela Onur Bey demiş ki Efes Antik Kenti'ndeki gibi umumi tuvalet kurardım demiş. O da güzel mesela. Yani ]miş. diyor ki bu insanlar nereye yapacak? Günaydın efendim. Ha, merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Merhaba, günaydın. Sesiniz gitti hanımefendi. Alo, duyuyor ha, ha, şimdi, şimdi süper duyuyoruz. geliyor, tamam. Ha, tamam. Ne iş yapıyorsunuz hanımefendi? ondan önce ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi kusaba bakmayın diyeceğim. Arayarak biraz maymunluk ediyoruz ama. Estağfurullah. Estağfurullah. Olur Estağfurullah olur. Şey canım, tabii ki arayacaksınız. Mutlu Burada oluyorum, maymun birisi olur. varsa o da biziz yani. Siz aramayınca biz maymun oluyoruz. 3 maymun oynuyoruz resmen. Ha, tamam. Peki o zaman affettim. O zaman söyleyeyim <gülüyor> Affettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Öncelikle onu bir kez daha belirteyim. Adınızı alabilir miyiz bu arada? E, Tuba'dan. Tuba Hanım. Ne iş yapıyorsunuz e... Tuba Hanım? Ben mimarım mimarlık zaten insanlığın neredeyse varoluşundan beri Var, evet. o zaman başlayan evet yeterli olan üniversite o yüzden ha, git, e, bir yıl önce yine mimar olurdum. Hatta şu anki bilgilerinizle gittiğinizde diye sormuştunuz. Zaten şimdi bütün e, dönemlerin bütün e, mimari tarzları bildiğim için... E, Neyin moda bir... olacağını da biliyorsunuz siz. Ha, ya, aynen öyle. O zaman hatta ne moda? Bütün tarzları, hatta bütün tarzları ben yapardım. Mesela yok barok tarz çıkardım. Yok, çöksüm, yok peki de, yapardım. Malzemede hatta, sıkıntı yılda... yaşar mıydınız acaba? Ama işte o yani o zamanki malzeme yine var orada yani sonuçta toprak, kaya ne, tuzası, timantosu yani o karışımları o tarihte yine yapılabilir. Ama sadece keşfedilmemiş yani bazı şeyler. O karışım mesela yapılmamış. Siz onları biliyor ama. musunuz? Mimarlıkta öğretiliyor mu yani o şeyler? Mesela kerpiç yapmayı biliyor musunuz? Kerpiç, evet yaptım. Hatta bir stajımızda e, kerpiçten Duvar ölmüştük. Ha tabii e, hani gidecek olsam tabii yine böyle detaylı bir araştırma yapmam gerekir hani tam olarak ne neden ne kullanılmış tabii hani. Yani ama size şey diyecekler. Tuğba Hanım şimdi bizim iki hafta sonra bir geçmişe yolculuk <gülüyor> evet, seyahatimiz bana, var. Ona göre sizler ziyaretlerinizi yaparsınız. verirseniz kesinlikle çok güzel olur. Ama şey diyorum yani bin yılında modern mimariler bile getirebilirdim. Ne <gülüyor> O zaman taş köprü yapabilir miyiniz mesela? Sırf... E, tabii ki tabii Tabii ki ya, peki canım Aa, sen de. O zaman seni sordum. Lahuba ya, evet. Hanım'ın yanında çalışıyorum. Senin yanında abaküs yapacağım. <gülüyor> Sen bilirsin oğlum aç kalırsın ondan sonra o proje bir tipik. Şey 1071'de ofis kurardık biz. Ofis derken nasıl? <gülüyor> ofisimiz var. Ofiste çalışıyoruz falan diye. Tabii ki. Mimarlık ofisimiz olurdu. Ben keçi denilerinden pafta tarafı, yapardım size. Yani ben şey, e, sonradanım her türlü ödülamı kilise yapılır. Her türlü katedral, köprü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Vallahi bravo. Çok güzel. Projelerinizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz Suğur Hanım. Sağ Hoşçakalınız. Ee, Divanı Lügatı Türkte Kaşkarlı Mahmut demiş ki Hı -hı. E, o zamanlarda da ütü daha doğrusu o zamanlar değil de ütük diye bir şey var e var zaten ee, canım ütü ütüsüz hiç her zaman işte pantolonu hep ütü gösterdiği söylenmiştir tamam ben bilmiyorsunuz <gülüyor> diye şey ne canım da. ne olacak işte bir tane şey hayır ne olacak zor diye anlatmıyorum zaten <gülüyor> varmış diye anlatıyorum ne var şey. içine sıcak ya kömürü an, koy bas gitsin ya Lütfen şey, şey, şey yapma <gülüyor> ya hayır sapan. gündemden kopuk abi 1000 sen <gülüyor> gündeminden kopuk ne olacak diye kaşlı Varmış yani böyle bir ısıtıyorlarmış bir metali hı. böyle mala gibi bir şey hı hı. orada uzun uzun anlatmış yani kaç kavram onu basıyorlarmış ve yine kırışıklıkları açmak için kullanıyormuş. Belki Önceden tepsiertmesi tepsi lazım biraz. <gülüyor> Ben yani söyleyeyim de ondan sonra Kaşgarlı Mahmut böyle dedi diye ya yani. Saanın beni işe almazsa ben faile ya da tepsertmeci olarak çalışırım. <gülüyor> Fail ütü, son üretici evet. olur. Ben önce tepsertme Hadi Güzel güzel tepsertir. Vallahi... Geceyim hepsini tepserttim mi tepsertme. Özel Tepserte. bir şirketi ben tepsertme şefiyim. Ben e, benim bir fikrim vardı. Onu da e, Aylin Hanım yazmış. Ondan ben o yazdığı için, o işi de o kaptığı için ben söylemeden önce göndermiş çünkü. Var mıdır emin olamadım ama e, banka kurardım demiş. İlk önce çerçöple başlardım sonra para demiş bulacağı şey için. Ben de şey diye düşündüm ya. Ne dersiniz bilmiyorum sizin de fikrinizi almak isterim. Yani e, bir kere ben şu işi şöyle yapacaksın falan diyen adam olmazdı. Ama yani fikir verirdim mesela o dönem takas var ya. Takas yerine böyle bir. takas olsun? Niye? Senti Akadası. Para var mı? Bir yıl önce para var mıydı? Yok ya. Ne yaptın sen? Lidyalıları ne hale getirdin ya? Paralar var ya. Bin yıl önce. Bütün Lidyalılar var ya şu anda fırfır dönüyorlar ya. Kaç bin yıl önce bulduk parayı diyorlar. Oktay şimdi bir düşünüyor. Var mıydı ya? Onu da elimden aldılar. Tarihin akışını değiştirince sinirerek kaybolma yoksa ultra kötülerin doğumunu engelleyecek küçük müdahaleler yapardım demiş Yasemin Hanım. Onun için bir küre lazım galiba. O küreyi de nerede buluyoruz bilmiyorum. Ondan sonra Kunter Bey işsiz kalırdım yine demiş. Ondan sonra Serkan Bey müteahhit olurdum. Tuğba Hanım'ı da işe alırdım demiş. O site yapardım demiş. Bak ne kadar, ne kadar güzel. çünkü. Site devletlerinin de şeyini de devam ettirecek yani. Yani orada popülaritesini yitirmiş. Site devletlerini tekrar e şey kapsamında böyle bir kampanyayla sen açıklarsın. Site devleti. Efendim Site devleti dediğimizde City State bu arada. Biz nedense hep gözümüzde şey gibi canlanıyor. Ne bileyim? Keyifevler sitesi gibi canlanıyor da. Yok canım bildiğin şehir, şehir, devlet devlet işte, şehir devlet. Şehir devletleri doğru. Ondan sonra. Mesela bugün e Sivas devletine gideceğiz. Örnek veriyorum cümle <gülüyor> içinde kullandım. Teşekkür ederiz. Benim. Ee, ondan sonra... Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet, bugün ne, ne davetiye vereceğiz ya? Bir de ona bakar mısınız? 106. özel gösterim. Interstellar. <gülüyor> yıldızlar arasındaymıştım eğersem. Ee, diye Türkçemize de çevrilen filmin. Yarın Armada ne? Armada Sinemaksimum. Armada Sinemaksimum. Aman kimseciklere söz vermeyin diyoruz. İsterseniz süremizin sonuna doğru gelirken... E, tahlili açıkla aman bizden çıksın S sadece o mu yoksa şeye de verelim mi Acrosta University'de bir müzikal olacak biliyorsunuz şeyin de orada ver ona da Yamur ver yumur sanat da. düzenliyor Türk Amerikan Derneği'nde 14 Kasım'dan 22 Kasım'a kadar da devam edecek iyi çok güzel Türk Amerikan Derneği'nin hemen arkasında Tatbikat Sahnesi var ya orada da 29'unda benim gösterim var istersen ona da verelim onu da bir... daha çıkmadı onu Onun da yakında vereceğiz de hani şey Aklan. olsun isteyenler ben şimdi burada çok ayrıntı anlatmayayım may biletten bakabilirler Hmm, tamam ona da tam. MyBilet'ten baksınlar. Across the Universe'e de MyBilet'ten baksınlar. Senin kaç tane tamam. hangi gün senin gösterin? 29'un da benim. Tamam 20 Kasım'a veriyoruz biz zaten davetiyeyi. İyi süper. 22 Kasım'da da bitiyor zaten Across Universe. O zaman e, biraz isim alalım. Tamam. <gülüyor> evet, biraz isim alalım evet. 20 Kasım. Ya Perküm ben şey diye sen... işsizim diyen arkadaşımıza bir. Kunter Bey. Kunter Bey'e şey yapalım ya. İşsizliği de nasıl anlatacağım bin yıl önce? Yine işsiz kalırdım demiş. İşsizim ben. Tavuk e, Tavuk kes. E, Davul <gülüyor> kes ee, nasıl bu maaşı var mı? yok kesip yersin. Çok zor bir şey ya o zaman da işsizliği anlatmak. Çok, zor, yasın, abi, çok zor. zor abi. Çok zor. Çok, zor. Ya, çok zor. Gene iyi yani yüzyılımızın adamı olmamız önemli. O Başka zaman yüz yılda Kunt hiç esprimiz yok. Kunter Bey e özel gösterime davetiye verelim. Verelim. <gülüyor> ee, ondan sonra Ekrosun üniversite e de telefondan bizi arayan birine davetiye verelim. O zaman Serpil Zaten... Hanım'a verelim. Ozanlık yapan Serpil Hanım'a. Tamam, tamam. çok güzel. Sanatçının Sanat, ve sanatçının dostu. Tamam. E, Across bir... the Universe. Across the Universe mi verdik Serpil Hanım'a? Serpil Hanım'a. Hı -hı. E, bir de. telefondan da arayan bir dinleyicimize de özel gösterim daha verelim. Özel gösterim daha vereceğiz. Evet. Kim verelim Fahir? Ona da Alp Bey'e verelim o zaman. Alp Bey'i kazanmış oldu. Tamam, olur. Alp Bey'i e Bey de kazanmış oldu. Tebrik ediyoruz hepinizi sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yeniden buluşma dileğiyle... Cablavi tirerus properumuzda programımızda Pasta, mozzarella, salsa e passione. Allora, Pepperjam. Gli altri Italian pizza'sı Pepperjam gourmet pizza'da yenir. Pepperjam gourmet pizza, pepper pizza Taros alışveriş merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.